الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لو لانهداه الله وما توفيق يعد صاميل قد جاءت على رسولنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا محمد على محمد صلوا على شفيع محمد الله عوذ بالله جميعا علمي من الشيطان الرجيم رب عوذ بك من امزات الشياطين وعوذ بك ربي أن يحضرون بشمل الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقبلة بعد في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيض الله والظالمين ما الله ما يشاء صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه Elhamdülillâhe rabbil alemine. Estağfirullâhe l-hayyel qayyum. Hassantukum bil hayyel qayyum. L-lezi l-amucu ebeda. Ve defa'tu ankiu s-su eb-lâ havle ve l kuvvete illa Azim. allah Teala Verdiği fırsatları ganimet bilen, Vakitlerini, dakikalarını allah taat Teala'at ve hizmet Yolunda geçiren, Bahtiyar kullarına ilhak eyletsin. Amin. Cümlemize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 Kaybolsalar aranmazlar. İsteseler verilmezler. Kız isteseler bile geri çevrilirler. Fakir hakir görülebilirler. Yani İsmail Efendi hocamıza bunun kaybolsa aranmaz tarafı tutuyor tabi de. Hepsine bir sıfat tutabilir. Böyle dostlar var. İşte o mübareklerden biridir diye ben zan ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Yani kimse hakkında kesin cennetlik, veli, salih hükmü veremeyiz. Ancak ne diyebiliriz sünnet seniyeye sahihaya göre bu hakeze. Ben öyle düşünüyorum, zannediyorum. Böyle havzek ya ala Allah karşı kimseyi temize çıkaramam. Yani Allah diyemem ki arabı bu çok mübarek kulağı, buna ona göre muamele et. Allah ga'lamul guyuptur. Celle Celalu Onun için ben kimseyi Allah karşı teşkiye yapamam ama Ben böyle düşünüyorum. Ya üst düz zandıma göre muameleyle dersiniz birbirinizden sevdiğiniz kimseler hakkında. Çünkü öbür türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani çocuk vefat etti cennetlik diye Ayşe annemiz Usfur minâ safiril cenne'ye, cennet güvercinlerinden bir güvercin gitti deyin de, ey Ayşe sen de ne fuzulü konuşuyorsun dedi. Yani ne biliyorsun cennet güvercini falan hemen hüküm verme dedi.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 Ee, ama sonraki hadis-i şeriflerde tabi Günahsız oldukları Cennet ehli oldular. Hatta müşriklerin çocukları bile Buluva ermeden ölürlerse Hatvalül müşrikin hademüheli cenne Müşriklerin tıfilleri Buluva ermemiş ölenleri Cennet ehlinin kademesidir. Yani cennette hizmetçi oldu <gülüyor> Cennette hizmetçilik dünyada krallıktan Üstündür Ben tercih ederim şahsen de Beni kim edecek öyle Ondan sonra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 Çünkü peşine Aşı Şerif okunurdu. Aşı Şerifi illa onu okuturdu. Yani dünya kadar hafız gelse misafir, kurra gelir efendinin orası kalır mı efendi varken? Kaynıyordu. Bir de çok misafir gelirdi pazar sabahları. cumartesten gelirlerdi, gece kalırlardı. Düyaner tarafından. Fakat ee, illaki pazar sabahı Hat-i Şerif'ten sonra bir Aşı Şerifi oku dendiği zaman ana yani hafıza normalde ee, işte bizim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 Irak öyle erişsin. Net bitti bitiyor ya. Şey mahvetti. Bir tefriciyeyi doğru dürüst yapamadık. İnşallah yapacağız. Ama evvela ilim, ilim, ilim. Yani usul, adab ve men mahrumul usul hurmul fusul bi tadyi'i usul diyor. Molla Hüsrev Hazretleri olsun vesaire usul fıkıçılar. Yani insanlar isteklerine kavuşmaktan mahrum oluyorlarsa Niçin mahrum oluyorlar? Usul ve adabına riayeti zayi' ettikleri için. Te tefriciye herkes meşhur. Kurslarda hemen dağıtırlar falan filan. On ben alayım, 50 ben alayım, yüz ben alayım falan filan. Dört bin dört yüz kırk dört. Tamamlandı hesabı. Ama iş olmadı. Halbuki ateş gibi olması lazımdı. Edebe riayetsizlik var. Huzursuzluk var. İhlasızlık var. Manayı düşünmemek var. Var. Oğlu var. Gaflet var. Bir şey var yani. Onun için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 Efendim, ee, o kadar hafız gelse diyelim 60 herif bitti, taşlar toplanır geri, taşlar toplanırken işte aşırı oku. Pazar sabahı felancaya aşırı oku diye bazı kere cemaat kalabalık olur, bağırırdı Arif Efendi şeyden yani sesli bağırırdı ki adam duysun da okusun diye yani. Ama pazar sabahı hiç ses var mı? Yok, kim okur? Mutlaka İsmail Efendi okur. Niye mutlaka İsmail Efendi okur?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 tevki Cafer de zaten ancak tamir edilmişti cami. İsmet Baba'nın tam karşısıdır. İsmet Baba Hazretlerimizin tekkenin tam karşısındaki caminin adı Tevki-i Cafer Camii Şerifidir. Haziresinde çok büyük ulema evliya yatıyor derdi Efendi Baba Hazretleri. Yani fatih okumadan, yediye yapılmadan geçilmesin. Orada imam oldu. Sonra biz Recep hocalarla, Recep hoca, Ömer hoca, işte Mehmet hoca onlar o cemaatle biz İsmail Ağa'da ders okurduk evan nazar emriyle sonra bazı sıkıntılar oldu falan Tevki Cafer'e indik. Onlar da medreseye oraya taşıdılar çınar altından evvel. Dediğim 80'ler yani. Sonra çınar altına geçti bir medrese de. Tevki Cafer'de biz bayağı kaldık yani. Ders okuduk, okuttuk. İtikaf yaptık. Gecelerce yattık. Onlar bayağı kaldılar. Recep hoca efendi kardeşlerimiz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 endişeleniyor. Niye endişeleniyor? E çünkü bir adam kalkıp rekaipt namazı kılacağına haram işle daha iyi derse bunun eli sünnet olsa niye yarar? Bunu ehli bidat söylemez. Yani eli sünnet bir adamsan ama öyle bir iş yapıyorsun ki ehli bidat yapmaz. E şimdi bununla teşriki mesai yapan şalvarlı cübbeli talebeler, mollalar, hocaların sorunu vardır. Ne sorunu vardır? Hadislere itikat sorunu vardır. Hadislere itikad sorunu nedir? Efendi Hazretlerimize göre ruhul beyanda ne varsa, hunye'de ne varsa, mektubatta ne varsa, misal-ı ne varsa bunlarınki çoğunun kaynaklarını yani çoğunun demeyeyim, bazılarını diyeyim, bazılarının kaynaklarını bulamayabilirsin sahihlerde. Ama Efendi Hazretlerimizin itikadı nedir? Meşayih hadis diyorsa hadistir. Onlar mutlaka Resulullah Efendimiz'den almışlardır. ki de görüşmüşlerdir uyanıkken.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 makamını ikrar etmeyen müceddidliğini vesaire iman şartı değil. Ben bir şey demiyorum. Ama madem ikfanız biz bu itikattayız. Bu itikatta olmayanlardan da ne yapmamız lazım? İcdiab etmemiz lazım. Neden? Muhabbetimize ehil değillerdir. İkide bir ne yaparlar? Arıza çıkarırlar. Öyle mi şimdi? Nurettin Hocayla biraz görüştük, ettik dedik ki Ehl-i Sünnet üst kimlik meselesi dedik falan.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 Ha, medreseye vereceksin, talebeye vereceksin. Ama şimdi onlar, Efendim senin şeyini muhafaza ederler. E sadece onlar mı? Değil. Onlardan okuyan, okuyandan okuyan, okuyandan okuyan, binlerce, e, elhamdülillah dünyaya yayıldılar o, o kanat. Efendim seni beni orada, otur dedi, buraya oku, okut dedi. Efendim emriyle, her şey Efendim emriyle. Konuş Efendim emriyle, otur Efendim emriyle, yaz Efendim emriyle, okut Efendim emriyle. 7-8 yaştan beri kontrol içerisinde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 Yani bazı yere de, ilimdir diye de her yere de gönderiyor muydu? Göndermiyordu. Bu adam iyi alim, ehl sünnet, hoca, hacı falan. Cık. Çünkü neden? Ne diyorsunuz ona? Doku uyuşmazlığı. Meşrep meselesi. ehl sünnet olabilir. Anladın mı? Zaten Hanefi Şafii hep ehl o ayrılmaz. Mağdur-i de de ayrılmaz. Orada ihtilaf söylemiyorum. Ama doku uyuşmazlıkları oluyor.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 Bayramada kalırdım bazı kere, son on günlerde ekseri giderim falan Yav izdihamlar, Safa'da, Merve'de her yer izdiham zaten Her sene bir bakarım, İsmail Hoca oradan geliyor <gülüyor> Tek başına Grubu yok Arkadaşları yok ya işte dedim ya, salihler, veliler sevmez kara gürültüleri Şimdi iki arkadaş dırdırdır Kabe'de bile ya <gülüyor> Hakikaten öyle E keşke becerebilsek yalnız durmayı da işte ben biraz özürlü gibi bir adam tabii. İ muhtaç durumlarım var, hallerim oluyor. Ama da becerebilen ne ala tabi Ya bu barak adam ya. hacca gidersin orada bir de bakarsın Arafat'ta geziniyor. Oraya gidersin orada. Yaşlı da o zaman da yaşlı yani tabi Benden belki 30 yaş fazla, 40 yaş fazla da Hiç ibadeti bırakmaz. Her Ramazan ya. Yani öyle görürdüm onu. Bazı görüşmek bile görüşemezsin kalabalıktan şeyden. Ya da dünya kelamı konuşmaz. Ciddi insanlar, salihler böyle gidiyorlar. Arkaya işte bizim gibi şeyler, çöp çöpler, samanlar kalıyor. Hadi Şerif öyle buyuruyor. Salihler, cemaat cemaat gidiyorlar. يَذْهَبُ صَالِحُونَ اَسْلَافَ Ama ne yapalım? Biz salihlerden olamadık da Salihleri seviyoruz. Allah şefaatlerine nail eylesin. Hocamıza rahmet eylesin. kabrini nur eylesin. Amin. Gelemedim cenazesine. Öğlen namazı olunca zor oluyor. Geceleri uyuyamıyorum. Sabahtan sonra derslerim oluyor. Öğlen namaz saatinde külçe gibi oluyorum. Ağır hasta ol oldum. Oluyorum işte benim. Yani niye gelmedi, niye etmedi diye düşünenler oluyor. Bak bugün biraz uyuyayım dedim öğlende. Yani bir iki saat uyuyayım dedim. Kuvvet olsun hani size sohbette falan. Uyku da az yani ölüyordum. Kırka düşmüş haberim yok. Makinede de şey olmuş. Ne onun adı? Ölçen makine, devamlı ölçen makdan şey bitmiş. Ne diyor sonra işte? Sensörmüş. Sensörü bitmiş. Allah Allah. Uyandım öyle bir baktım. Bir ölçeyim dedim. Baktım esas o bir elden ölçen dese 40. La bu nasıl 40 oluyor? Ben yaşıyorum 40'la. Dedim, sohbet sohbet yapamam bu akşam herhalde gidemem. Telefon edeyim de ben dedim yani. Yatıyorum aşağı diyeyim dedim. Sonra hanım dedi sen şimdi iyileşiyorsun merak et. Biraz şekerli bir şey verdi bana. Sen dedi akşam yine bağırırsın çağırırsın sen dedim merak etme dedim bana. <gülüyor> ya dedim hiç ümidim yok nefes alamıyorum dedim ya. <gülüyor> Elampla geldim yine. O dedi ki senle iddialı buldum. O dedi senle iddialı buldum. Öbürü dedi senle iddialı buldum. İnsan seviniyor. E ben şimdi 40 tane fabrikam olsa ne olurdu? Babamın fabrikaları batmasaydı da, on misli artsaydı da ne kârdaydın? Fazla mı yiyecektim bir lokma? Ne olacaktı? Ama bir kişi diyor ki, seninle nidayet buldum. O kadar seviyorum ki, Ya Rabbi bunlara bağışlarsın diyorum, kurban olduğum Allah'ım. Birine bağışlansam kurtarırım ahirette. Namaza başlayanlar, hanımı kapananlar, hep gençler böyle, hep senden namaza başladık. Bu yolu öğrendik, tarikata girmişler. Cüp-beşal var giymişler, var Hanımlar çarşaf giymiş, geçen Bir hanım gelmiş çarşaflı Bizim eve bir vesileyle Bir de bir hanım da tanımıyorum falan dedi, etmiyorum de Sonra komşusu gelmiş demiş ya bu açık şuydu bu falan Allah, Allah maşallah demiş Falan şey yapmış sen Nereden demiş sen böyle birden hidayet bunu falan demiş Senin kocandan demiş Ya bir sohbet dinledim demiş Açıklıktan çarşafa geçmiş Ortası yok yani, başörtü yok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 اشهد ان محمد عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه من نفس عدد Ya اشعه علم الله الله الله الله جل جلاله يا رب شهادات التوحيد hocamızın kabrine ihdia eledik vasileyle ruhaniyetini haber sen salih amellerin kendisi enis ve yoldaşıyla Bizleri de oradan unutmamasını, dua etmesini nasip eyle. înduat, m Ailesine sinnat sribele. Allah, m-a minat, aia, uzun a minat, s-a minat, Ya a minat, s-a minat, ala a minat, ve ala minat, Hattaş'a şey, Eskişehir'den geldiler, Alperenler Ucakları'nın başkanlarından ondan sonra. Ahmet evendiydi herhalde o, e, o Eskişehir İl Başkanı herhalde. Çok çok mübarek adam, çok nükteden adam. Yahu dedim sen gel televizyonda bir şey yap, program yap, milleti kırarsın geçiririz. <gülüyor> mübarek adam, çok. Yahu dedi şu eyyü bir bitiremedik dedi ya. <gülüyor> dedi mübarek, çok doğru söylüyorsun da biz de keyfimizden bağırmıyoruz, derdimizden bağırıyoruz dedim yani.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 Biliyorlar ki sohbet var dedi. Asla dedi, perşembe saat sohbet saati bir kişi telefon etme, çalmaz dedi telefonu. Ben sohbette kitlenmişimdir dedi, ondan sonra da izlerim dedi, tekrarlarını izlerim dedi falan. Yani maşallah insan görünceki ehli var, ehline ulaşıyor. Nadanlar var, ehiller de var ama anlamaz, dinlemez. Dinlese de güler geçer. Ama mesela işte Salih Tun'a bile şey çıktı.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 Sohbete gelmiyor bile adam yani. Nereden ölde sen ölecek. Adam cemaate gelmiyor ya 3000 kişi. Ne uyduruyorsunuz ya? Bir kişi bile öldesem ölecek adamım yok. Niye adamım yok? Çünkü öl, öl adam yetiştirmedik ki biz. Yaşa demeye adam yetiştirdik. İhya etmek için adam yetiştiriyoruz. Vur kır, insanı yitirir, kaybettirir. Kılıç da adam öldürür, itittirir. Vazu nasihat...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 İzlediniz mi diyor? İzlemedim ama hemen izleyeceğim, hemen izleyeceğim falan falan. Dünya kadar yalan yanlış şeyler. Ee i̇şte işte Hz. Ali Efendimiz niye yok? Diyor Hz. Ali doğmamıştı ki zaten. Ulan Hz. Ali doğmamıştı. Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz, Efendim sallallahu aleyhi ve sellemle iki yaş arası var. Hayatının her safhasında Ebubekir Bekir var. Her safhasında. Diyelim ki iki yaş arası olsa on yaşa tekabül eder. Hiçbir karede Ebubekirsiz Bekir'siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filmini yapıyorsun. Tam bir şia...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 Kırdırdı, perişan etti. Bunlar sünni dedi. Sünni bahanesiyle normal, el islahı tutmayan, hiçbir yapmayan halkı mahvetti, milyonları muhacir etti, insanların hırzına tecavüz ettiler. Neler neler? Bunlar görmüyor muyuz ortada yani? Hala ne yani sen? Efendim. Onun için biz ilmimizle, amel için, ihlas kazanmak niyetiyle sohbetleri dinlemeye devam edelim.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 Ama milyonlar sebat etmiştir, hani Efenzen 60-70 senelik meşihat hayatında, milyonlar sebat etmiştir. 3-5'te ayrılan gördüm, ama bu Efenzen'in noksanlığına delalet etmez aşağı Çünkü adamın kendisi e, kaşınır, canı ekşir ister, ayrıldı yani, başka tarikata giden oluyor veya hepten namaz apçası bırakan oluyor. E çarşaflıyken şimdi filmde oynayan var, benim tanıdığım. Yani benim başıma bir işler açtılar ya cetsiki olaylarında falan.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 Buyuruyor ki Ve neb cüleyde eğer müptela kılınısan bihazel ameli bu vaaz etme işine ihtiriz sakınmalısın yani sakın. Nereden sakın? Anil haslateinni iki kasletten sakın. Burada kaldık. Değil mi? He? Ben böyle hatırlıyorum. Elula birinci kaslet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 bir mana vereyim. O tekellüfte nedir diyor? Yani zoraki konuşmalar demek istiyor. Bir ibarat. İbarelerle. İbareler yani derin istilahlar. Derin ist istilah yani işte tasavvuf ehli arasında deyimler, tabirler işte benim bir konuşma yapıyorsun ki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 En büyük şef diye tasavvufeli arasına geçiyor. Tarikatının adı Ekberiye Tarikatı. İbn Arabi Hazretleri Tarikatı. Ekberiye, büyük bir tarikat. Tasavvufeli yani Osmanlı'nın hemen hemen hepsi Ekberiye Tarikatından idi. Etkilenmişdiler. Diyelim Celveti idi İbn Arabiye kolden etkilemiş. Halveti idi İbn Arabiye kolden etkilemiş. Etkilemediği bir yer yok. Ya İmam Rabbani Hazretlerinden sonra i̇mam Rabbani'den gerisi de etkilenmiş. Mesela Hace Muhammed Farisa, Şahin Akşimendi Hazretleri ki, Allah'ın beni yaratmasının gayesi Hace Paris'a yetiştirmekti diyor. Hace Paris'a, Allah'ın reislerinden ama i̇bn Arabi etkisi nedir? Yani İbn burada i̇mam Rabbani'den sonra bir İmam-ı bu şeye çok yönelmiş, mektubat, çok mektuplar yazmış. Farkındaysanız okuyoruz. Hep mektuplarda ikide bir, i̇bn Arabi'ye bir işaret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 İşte diyor Hakk'ı, ne diyor efendim, Ta evvel, ilk taayyün, sen şimdi taayyünü evvel nedir anlamıyorsun? hakikati Hakk'ati diye diyor, ve nuru evvel diyor, akli evvel diyor. E sen şimdi orada onların hepsi esasen sen sallallahu aleyhi ve ilk yaratıldığı nur'a gidiyor ama o tabirden o manayı lügata baksan bulamıyorsun, lügat onu çözmüyor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 Efendim, iki mısra olursa ona beyt deniyor. Tabii daha uzunlar olsa şiir oluyor o. E, bunlardan sakınmak lazım diyor. Ama Efendi Hazreti şiir okurdu. Kendi şiir söylemezdi. وَمَا عَلَّمْ لَا ve وَمَا يَنْبَغِيْلَ Biz ona şiir öğretmedik diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten şiir söylemek ona yakışmaz. Eğer şiiri güzel becerebilseydi sallallahu aleyhi ve sellem.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 beynini oraya yoğunlaştırıp da millete öyle vazedeyim edeyim derse, bu İslam'a uygun değil, diyor. Konuşmalarda çok edebiyata ne yapmamak lazımmış? Girmemek lazımmış. Orta yollu gideceksin. لِنَّ Allah Teala Çünkü allah Teala Teala yübhızu, kızar, buğz eder. Kimlere? El mütekellifi. Mütekelliflere. Ne demek mütekellif? Zoraki, yapmacık e, şekilde her işte.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 Yasaklanmış. Zaten onda oku yokmuş yani. De ki ben bunlardan değilim. E o zaman bizim de olmamamız lazım. Madem sünnete ittiba ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? ene Ve etkıya ümmeti bura'a ümnet tekellüf. Bazı rivatlerde ene beri ümnet tekellüf ve salihü ümmeti diye de geçer. Ben yapmacık işlerden zoraki işlerden beriyim. Uzam yani. Hiçbir işte ne yapmam efendim böyle külfete girmem. Allah ne verdiyse anladın mı? Yemekte de öyle. Allah ne verdiyse. E şimdi bizim hanımlar falan şu evde bazıları külfete giriyor çok. Niye? 5 i̇şte çeşit yapayım, şunu yapayım, 5'te şu poğaça yapayım, iki de şu keki yapayım, onu yapayım, bunu yapayım. İşte kime yapacak? Şöyle i̇şte de kocasına karşı çok yemek. Misafire misafire bile yasak. Nerede kaldı ki kocana veya da çocuğuna? Zorakiler ele cümle. insan hazırda ne olur? Bir şey yaparsın. Allah ne verse yersin, gidersin. Ama her işte böyle, elbise, işte şunu şuna uydurayım, şunu şu renge uydurayım. Anladın mı? Şu kafam da şu olsun, ayağım da bu olsun. Ya ne rast gelirse alsın, giyersin, gidersin. Tabii ki yazın kışlık giymezsin, kışın yazlık giymesin O kadar zenayi da değilsin herhalde. Ama yani böyle hesap kitap işleri vaktimiz yok vaktimiz yok e sen diyorsun bana ben sen çok şık giyiniyorsun ben hiç şık giyinmem esasen zor lan kavga çıkar yani kırk kere kavga ederim ben niye onu ütülüyorsun ütüleme ya bunu ne bir bu şey veriyorsun üstünü çıkar. ya niye çıkarayım arkadaş e kirlenmiş neyi kirlenmiş kirlenme yok bir şey yok Hey kavga çıkıyor bir şey oluyor yani sen veriyorlar, ne veriyorsa giyiniyor, o ayrı bir şey. Ama kendi hesabımı, kitabımı ona göre yapmam, ne gelirse onu giyerim. Bırak diyorum Mahmut Hoca kaç yere sarık dursun kafam o ile diyor ki bu sarığı takalım, takıyor bir sarık bana. Yani, tamam güzellik de iyidir, insanlara hoş görünmek vesaire, İslam'ın süsünü göstermek ayrı bir şey. Her namazgahta namaz kılarken zinetiniz, süsünüzü takınız.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 Bir kere dedi, hayatımda dedi, cübbesiz namaz kıldım. Bir kere. Şalvarı var, bol. Kabir namazı kılıyorum, nasıl oturarak kılıyorum dedi. Evde, eski buradaki evi küçüktü. Böyle minare gibi bir ev. Ali Adel Efendi babamız yaptırmış o zaman. Üst katta da küçücüktü, biz o zaman giderdik evinde. Odalar böyle sallanır, yıkılacak dersin bir yerden geçerken. Orada oturdu 30-40 sene, 50 sene bari. Efendim senin usulü bu, efendi dünyaya zerre kadar meyletmemiş Zerre kadar Ondan sonra Yahu dedi, nasıl olsa kabir namazı oturarak kılınıyor dedi Cibbeyi almaya üşendim dedi E tabi şalvarı var Şalvar lan dedi, kılıyorum Abdullah Hoca var, Allah selamet versin Benim de hocam, efendim senin küçük oğl Abdullah Hoca'mız Mübarek Allah dünya ahiret selametini ihsan etse Maddi manevi sıkıntılarından halal seçecek Amin, Amin.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 Ondan sonra çocukların çok olsun. Çünkü sıkıştırıyorsun, sıkıştırdıkça zürriyetin kesiliyor. Genetiğin bozuluyor. Erkekliğin azalıyor. E bunu tıpta da söylüyor. O bölgede öyle sıkıştırılmaya gelmez. Allah Allah! Yani insanları bu gavurlar mahvetmek için bu modaları çıkarttılar. Bizim millet de Fransız, İngiliz modasına çok merak. Bol yaptırın ya ne olacak?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 Var zaten, he. Onları giyin o zaman, ne var da giymiyorsunuz. <gülüyor> Bana fikir uydurtturuyorsunuz ha burada. Yapın öyle, barik adam. Evet. Yani, her işte, hadis-i şerifte özellikle söz meselesi, hadis konumuz, ne buyuruyor? Ebu Davut'ta bu usta bab açmış, konuşurken sözleri özenle seçen,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 İşte kelimeler ona göre hazırlanmış, bakıyorsun böyle, Allah Allah, ne demek istiyor acaba, diyorsun. Ha şimdi, Mevla bunları sevmiyor. Ne buraya bu Davud'da? Hade-i Şerif'te sallallahu aleyhi ve sellem, İnne Allah azze ve cel yübhzul beliga Erkekler içinde çok belagatle, fesahatle konuşmaya çalışan, kendiliğinden konuşan müstesna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesahatta, belagatta zirveydi. Ama hiçbir zaman bir kelimeyi seçerek konuşmaz, vayla ile konuşur zaten o başka. Ama اَلَّذ۪ي يَتَخَلَّلُوا بِلِسَان۪ي تَخَلُّوا لَلْبَكَرَة۪ي بِلِسَان۪ي Nasıl ki sığır diyor diliyle otları yerken böyle aranıyor akıllı sığırsa tabii tam öküsse o ne gelirse yer. Ama akıllı hayvan bile ne yapıyor? Otlar içinde ayrım yapıyor. Özenle seçip de yiyor. İşte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 Kimler helak oldu? El mütenattıun. Konuşurken kelamları seçerken son derece derin gidenler, çok edebiyatlı konuşmak için dibine inenler helak oldular. Ne demek helak oldular? Maksatlarını eremezler, insanlara bir şey anlatamazlar, insanlarda tesir ve etki sağlayamazlar. Çünkü bir insan Allah'ın zikrinden gafil olursa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 Bunu da Mevla sevmiyor bu işleri. Onun için sen yavrum diyor, vaaz edeceksen, insanlara bir hitabet yapacaksan, bir konuşma yapacaksan, Allah'tan iste, Mevla'nın açtığıyla, fethi fütuhatıyla, gelenlerden anlat. Çünkü, vel mütekelif, tekellüf yapan kimse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? El mütecavizu, aşandır anil hat sınırı aşandır. Allah Teala,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 Allah a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Müslumansan ikram et. Gavur musun ya Alman usulü? Bir çay ısmarlıyorsun, parasını sen ver diyorsun. Müslumansan ikram et diyor. O ayrı bir şey. Sana hazırlanma dedik mi? Ama gücü yetmeyen zahmetlere borç alarak veya çoluk çocuğun nefakasıdır. Yani çoluk çocuğun bir ihtiyacı olan bir şeyi. Sen buraya saçıp sarman bir lütfen. O da yer doyar, var yani. Bunu söylüyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor Ebu Sa'di Hudri Hazretle ''Bir yemek yaptım.'' Sahabeyle beraber geldiler. Yemeği önlerine koydum. Birisi dedi ki ben oruçluyum sahabeden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ''Deâkû mekûkûm ve tekellefe lekûm ve yekûl ehedikün ''Kardeşiniz sizi yemeğe çağırmış.'' diye. Bir de tekellefe girmiş, zahmete girmiş, külfetli bir de sofra kurmuş. Yani o zamanın külfeti tabii bizimkinin şimdi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 Tekellüf sahibi sınırı aşar. Bu da nedir? Yedüllü delalet eder. ala harabil batın. O adamın kalbinin, içinin harap olduğuna delalet eder. Lafları çok edebiyatlıysa, lafları çok edebiyatlıysa, ve zinniyse, böyle acayip kelimeler bularak, bazıları var öyle. Siz anlıyorsunuz onları. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlattınız işte, anlatabiliyorum daha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 Lukatına indiğin zaman zaten dinelden gidiyor çünkü bir lukat var bir de ıstılah var. Lukat ne ıstılah ne? Lukat sözlük. ıstılah ne? Kullanım. Mesela diyorsunuz salat, salat, akı salate? Kur'an dolmuş. Salatı? İkamet Salat ne? Sözlük. Aç. Du'a. Yalvarış, yakarış, ateş yanma mağaz da var. Sözlük anlamında 3-5 şey çıkar. Fakat bizim kıldığımız iftitaht tekbiriyle başlayan, öncesinde gusül şartı olan, abdest şartı olan, iftitaht tekbiriyle başlayıp, Esselamu Aleyküm diye teslim ile biten, kıyam, kıraat, rükû, sücuddan ibaret olan, altısı dışında, altısı içinde, şartları olan, mahut bilinen bir namaz diye bir şey var.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 Bütün e, il mahallerimizdeki e, kelimelerimizin birçoğu Farsça, tabi onlarda hizmet etmişler. Onun için lisanları Osmanlı'da da Farsça ağırlıktaydı yani. Osmanlı Devleti'nde demek istiyorum. İlk zaman Farsça, Arapça, Farsça çoktu. Sonradan Türkçe şeye girdi, e, devlet yazılımlarında bile Fatih dönemindeki fermanlar Arapça yazılıyor. Sonraki Padişahlar döneminde Osmanlı. Orada da ağırlık Farsça tabi içine kelimeler geçiyor. Şimdi Salat Lugat ve sözlükte, dua. Ama şimdi lugata girdiğin zaman da dinden çıkarsın dediğim ne? allah Teala diyor, salat-ı edin. Salat-ı edin. Yani ayakta tutun, dik tutun, hakkıyla yerine getirin, ifa edin manalarında. E, salat ne şimdi? Bu bize farz olduğu anlaşılıyor, emir var. Peki salat ne? İşte burada lugata indiğin zaman, lugattan gittiğin zaman dua yeterli oluyor. Ama bunun başında ne gusül gerekir?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 Mezheplere tabi olmayanların dinden çıkacakları ve içtihadın ne demek olduğu, müçtehitlerin kimler olduğu, şartları bunlar hakkında bir hakikat risale yazmak icap ediyor. Yusufun Ebani Hazretlerinin müstakil risalesi var. O risalede ne ilimler yazmış? Ayan yerden keçilir ya. Uymam Şahrani bir dinlesen. İmam Şahrani evliyaullah reislerinden okuduğu kitapların listesini söylüyor. Bir bakıyorsun bitti.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 El-Rahman er ala arşi-steva. Rahman arşa istivat, et. Muteşabiat'tandr. Benim iman İslam islam ilmi alimin başında çok muazzam izah edildi bu konu. Detaylarıyla müteşabiat konusuna uzun yer verdim. Yani 120 sayfalık bir yerde bayağı yer verdim ona. İtikat bölümünü konuşuyorum. İstiva etti. Ne diyor şimdi Vehhabiler? Arşa oturdu diyor. Al bakalım işte lugat. Halbuki istivanın lugatına sözlüğüne baktığın zaman dört tane daha manası var. Îstevâ, istilâ etti manası da var. Kadîstevâ bîşrûn alel-îrâk min ghâri seyfîn ve devîn muhrâk, diyor şair. Bîşir îrâğı istilâ etti, diyor. Kansız, savaşsız, Geldi tahta oturdu, diyor. Ama istila etti, diyor. Alel-îrâk. Çünkü îrâğın üstüne oturamaz ki. Anladın mı şimdi? Bura da ben sandalyeye otururum ama îrâğın üstüne oturamam yani. O zaman îrâğı ne yapabilirim? Hükmüm altına alırsam istilâdır. İstiladır, Allah'ın da kahır ve galibiyeti ve kudret ve tasarrufunun arş ve altındaki bütün mahlukata hükümran olmasından kasıt ediliyor, İsteva. E ne var orada başka? Tamam oturdu manasta da var, ama istila etti manasta da var. Yöneldi manasta da var, sümme isteva sema. Semaya istivat ediyor o ayette ne manası var? E, göğü yaratmayı kastetti, yöneldi. İradesini oraya yönetti demektir isteva, İla ile ile kullanıldığı zaman. Her harfi C'ye göre de mana değişiyor, önündeki gelene göre. E sen burada oturduyu nereden çıkarttın efendi? E şimdi bu lugat, orada bakıyor lugatı da bilmiyor. Beş lugattan birini seçmiş. Tercih bilah müretçi. Neden bunu seçtin de öbürünü seçmedin? Oturdu diyorsun. Peki, sen şimdi burada Kur'an'a baksaydın, bunun oturduğu manasında olmadığını anlar mıydın? Neden? Leyseke misli şey... Ve ves basir diyor. Öbür ayete baktığın zaman,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 Haşa ve kella. E sen diyorsun ki arşı sorudan yarattı, sonra diyorsun karşı oturduk akamadı. Haşa ve kella. Yani lügatla gidilmez. Efendim size ne diyordu? Bunlar lügat hocası. Ne demek işte anladım şimdi. Bir kelimeyi görüyor orada Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor. İşte efendim şirkten ne ediyor veya işte kabir ziyaretini yasakladım. Şimdi gidin kabirleri ziyaret edin. Size ölümü hatırlatır. Bu sefer geliyor kabir ziyaretinde Fatih okuyorsun, okuyamazsın diyor. Yasin okuyorsun, okuyamazsın diyor. Niye diyor? Resulullah sellem kabir ziyaretini serbest ettiği şey diyor ahireti düşüneceksin diyor. Ölümü düşüneceksin dedi diyor. Sade onu düşüneceksin diyor. İyi, hindi gibi düşüneceğim, çıkacağım. Ölü de benden bir hediye bekliyor kardeşim. Halbuki göbür hadisten ne diyor? dirilerin, ölülere hediyesi ulaşır diyor, istiğfar edilir diyor, onlar için hediyeler gönderilir diyor. Dua edilir diyor. Yer elin duasından, kabir eline rahmetler dağlar gibi itikaf. Allah اللّٰهِ لَيُتْقِلُوا مِنْ دُعَى اَهِلَّ اَرْضَهِمْ سَعَلِ min مِنَ rahme buyuruyor. Şimdi öbür hadisleri görmeden, düşünmeden, sadece diyor, ahireti düşünebilirsin. O kadar. Fatiha, hediyeme diye bir şey yok diyor. Hediye gider mi?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 le Alime ulü'l-ilm minhum. Velo verdû ile'r-resûl meseleyi peygamberime havale etseler diyor. Bak orada bıraksaydı sünnette kalacaktı iş. Ve ila ulü'l-emri içlerindeki alimlere havale etseydiler. Ne oldu? İcma ümmet, ümmet derken ulemanın icması tabi ki. Bütün bakkallar dernekleri toplansa, üzerine bir de zeyrecavatçılar, şirketleri toplansa, değil mi? He? Bütün Türkiye'deki ne diyorsunuz onlara? Hobiler, mobiler, kobiler, bir şeyler, ha Hepsi toplansa bir şeyi helal veya haram olduğuna karar verebilirler mi? İlmi yok Ha, ücma ümmetten maksat, ümmetin alimlerinin ittifakıdır Rastgele ümmetin ittifakı değildir e, o, Ama ne diyor ayet? içlerindeki emir sahipleri, yani alimlere havale O meseleyi çözerlerdi Kim çözerdi? İstinbat sahibi. İstinbat ne demek? Derin kuyudan su çıkarabilmek Sözlük anlamı Ama istilaha manası ne? İçtihad edip son derece ayetteki Hadisteki ilmini zorlayıp Gayret ederekten o fetvasını Çıkaranlar bilirdi diyor Şimdi burada zaten fesel ehle zikri İn Siz bir fıkıh bilmiyorsanız zikir eline Elime eline sorun orada da ulemaya bizi Sormaya havale ediyor Öyleyse burada kitaptan sonra Sünnet Kitap nerede Zahlikel kitâbü lâ rayyve fî hüdellil muttakîn Zaten Kur'an Kerim'in rehberi anayasası E pe sünnet nerede? E tâhu-l-resul, edin. Ve mâ teakumur <gülüyor> rasulul fekuzûr. ne verdiyse alın. Mane hakma'ni Ne Neyi yasak etti vazgeçin. E sünneti havale ediyor. E ayet bize haval havale ediyor? E gidemedin. Hadiste bulamadın. Kendine soramadın. Ülül-emre gidin alimlere, istinbat sahibi, istihad sahipleri bilecek diyor. Ona da öğretecek diyor. Zikir eline sorun. Bize havale Kıyas. E bir hâtebir rûyâul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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayihadisine nene buyur Hazreti diyor sen diyor gidiyorsun Yemen'e vali gönderiyorum seni neyle hükmeteceksin Allah'ın kitabıyla feyliim tecitvi kitabıyla ayette yer bulamazsan fevsi sünneti Rasulü Rasulün sünnetiyle yani hadislerden senden öğrendiklerimle feyliim tecitvi sünneti benim sünnetimde hadiste delil bulamazsan birisi gelip başına bir iş gelip senden hüküm sorarsa ne yapacaksın etleydirayi görüşümü zorlarım diyor bildiğim ayet ve hadislere kıyas yaparım diyor. El-Hemdu lilla-i le-zi ve-feqâ rasul, rasul. Rasulünün elçisini muvaffak eden Allaha hamdolsun İyi ki ben ne yaparsanız yapın ben bilmiyorum Derim demedin diyor İçtihat ederim o hükmü çözerim dedin diyor Allah'a hamd ediyorum ki seni muvaffak etti diyor Bak doğruyu buldu, içtihat ederim dedi de Sahih hadis bu Hep kütüb-i sitte hadisleri bunlar ya Ondan sonra adam geliyor Diyor ki benim annem öldü diyor Bu da sahih kütüb-i sittede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 haç farz olmuş gitmemiş ölmüş vasiyet etse parasından falan bir şey ayırırsa sana sen mecbur olursun zaten o sana vasiyeti var vasiyet etmediyse de gitmekte çok fayda olur yine ama o vasiyet etmedi ama ondan o haç düşer mi veyahut ahirette azabından kurtulur mu meselesi faydası umulur sen git diyor ki ya Resulallah diyor hac etmez, ben onun bedeline yerine haç etsem ödeyebilir miyim diyor sallallahu aleyhi ve sellem ona orada bir kıyas öğretiyor kıyası fukuanın en büyük delili bu hadiste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 Allah dinle oynamaya çalışanların şerlerinden bizi muhafaza et. Amin. Konuşmalarını dinlemekten uzak eylesin. Amin. Onlara mail etmekten muhafaza Amin. eylesin. Edebiyatlarına, cümlelerine, laf salatalarına aldanmaktan bu ümmeti muhafaza Amin. eylesin. Allah bu milletin kalplerine onlara karşı ikrah ilka eylesin. Allah'ım nerede denen üstte hakka varsa kalpleri oraya cezbeylesin. Oraya dinlemelerini, amel etmelerini müyesser eyle yavrum. Amin, Amin. Allahumme salli aleyhi. Şeyh'na Muhammed'in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 Sok vaz vazında konuşmanın hitabeti neyse usulü budur. Bundan sakın malısın diyor. Ve manet tezkiri. Şimdi burada tezkirin manası nedir? Tezkir ne demek? İşte ayet kelime de zekkir öğüt ver. Vazet, nasihat et her türlü gelir. Fe inne zikra çünkü vazu nasihat öğüt vermek. Tenfaül müminin inananlara mutlaka fayda verecektir. Mutlaka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 Ha yani, dakikalık işler, anlık işler, saniyelik işler, adam o anda ölebilir, adam kafir mi ölsün yani? Git gusül al bilmem ne diyene kadar. Evvela Müslüman olsun dedi, sonra gusül dedi zaten. Çünkü Müslüman olması için gusül şartı yok dedi yani. Ha burayı düşündüğümüz zaman el ehem fel ehem. En mühim ne? Sen kalkıyorsun, adamda namaz yok, abdest yok, şeriatı bilmez, helal arama inanmaz. Bir şey bilmiyor, adamla muhabbete giriyorsun,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 Bunları küçümsediğimden konuşmuyorum. Ama size bakıyorum. Çünkü sizin internet geiklerinize de bakıyorum. Mesajlaşma muhabbetlerinize de bakıyorum. Her türlü şey geliyor bana. O kadar fuzuliyattasınız ki. Ne dininize ne ne hakimsin tamam. O adamla ilgisi yok o konunun. Daha o adam elif dememiş ki. İtikada en sünnete göre sahip değil. Sen ondan rekât namazını konuşuyorsun ya. Yani nafileyi konuşuyorsun ya.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 Sizi susturur, kaynağınız olsun. Acem palavralarına karşı cevabınızı bilin. Burada bu yazıyor. Ama şey de şöyle, farkında mısın? Hazreti, Ebedi, Hazreti Ömer dedi, Hazreti Osman'a gelince ne diyor? Dikkatli okursanız ince bir şey var yani. Ya herhalde diyor ben iş şey yaparlar. İçimden geçti diyor çünkü diyor hem amcası ne oluyor, hem kıdemim var, sahibi eğitim var, lahi var falan falan. Sonra baktım diyor işte Abdurrahman ne yapmıyordu? Şura'da altı kişiden biri dedi ki diyor, herkes şeye uyacak mı? Burada çıkan karara uyacak. Söz mü? Söz verdik diyor. Bir de baktım Osman'ı seçtiriyor. Radıyallahu anh bu sefer baktım diyor, söz verdik daha sözden sonra. Yani oradan anlaşılıyor ki, Hazreti Ebu ile Ömer'e kendini asla denk görmemiş. Hz. Osman Efendimiz'e denk görmüş ama, ki denkliği de var, denk görmüş ama söz ağızdan çıktı diyor, bağlandım diyor.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 Bak, ne kadar meseleler mi Biliyor muydunuz bunu? Yani okuyun, okuyun bak. Canımız sıkıyor. yazıyoruz. Hiçbir şey okumadan ay geçiyor, kenara koyuyorsunuz. İbn-i radıyallahu anh rivad edilen bir hadis-i şerifte buyruluyor ki Ben haşiyen yensel Kur'an Ba'de hıfzı Vel ilme ba'de dersi Kur'an'ın bir suresini ve surelerini ve tümünü ezberledikten sonra unutmaktan kim korkarsa veya bir ilim dersi yaptı, müzakere etti. Ders bitti, o ilmi unutmaktan korkarsa fel yakra şu duayı okusun. Hangi sure okudunuz unutmamak için, ezberlediniz unutmamak için, bir de ders dinlediğiniz hocadan unutmamak için. Allah menevvir bil kitabi basari ve esrah sadri. Burada manası da var. Ya Rabbi gözümü senin kitabınla Kur'an ile gözümü nurlandır, gönlümü aç şerheyle, bedenimi onunla istimaleyle, lisanımı onunla itlak ile yan çöz. Kalbimi onunla takviye ile, anlayışımı onunla güçlüyle, süratliyle, azmimi, kararlılığımı onunla kuvvetliyle. bir bi havlik ve kuvvetiyle. Bunların hepsini ne, neyle yap? Senin kuvvetinle yap, senin imkanınla yap. Çünkü yarhamen ya rahimin, en acıyanların en merhametlisi. Senin yardımın olmadan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 Harflerinin sırrı itibarıyla beni faydalandır, Kur'an-ı Kerimle beni faydalandır, menfaatlendir ve nevir bir kalbi sevesem iyi ve mukleti kalbimi de, kulağımı da, gözümün bebeğini de onun da nurlandır, temvire edin. Amin. Bu beytler kısa, üç yani misra, ama Evliya Allah bunu kitaplarında zikrediyorlar. İmam Devrebazetler, Alaeddin Efendi babamızı kaynaklarındandır. Mücerverat, Kur'an'ın kenarını alır o kitaptan. O zat da zikrediyor, diyor, da zikre Yani hafızlık yapan talebeler bunu okumuyorlar ya. Hiç duymadım. Yani da var bizim Elüsret medreselerinde. Bizde de olsun inşallah. Kelamun kadimun la yemellu سماعه tenazza an kavlin ve fi'lin ve Allah Allah. Bihi eshtefi min kulli da'in ve nuruhu dalilun kalbi inda cehli ve hayreti. Fe ya rabbi met'ni bi sirri Ve nevvir bihi ve sem'hi ve mukleti Ben de şimdi ezberledim ha Ezbere bilmiyorum e Maşallah deyin daha zaten gide gide Bir şey kalmadı zaten okuduğum kalırdı eskiden hep bir sayfa kalırdı kafama Arapça bir sayfa kalırdı Şimdi o kadar kafam kalmadı İki satır, üç satır idare ediyoruz Allah size de bize de Kur'an-ı Kerim'in harflerinin sırrı bereketiyle Akul-an kerim ve hadis-i şeriflerin nurları bereketiyle Mubarec Cuma gecesi hürmetine faydalı ilimler nasip eyle, amel-ihlas nasip eyle, Amin. maddi manevi iflastan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin Bi behe, hakk-i seyyidina Muhammedin ve al seyyidina Muhammedin. Bu kardeşlerimize dinleyenler, bütün dinleyenlerle beraber cennetini cemalin nasip eyle, Amin. rızanı helal eyle, Amin. azabından, ghabından muhafaza eyle. Amin.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 İnsanları bu dolar euro yüzünden borçlananları zora düşmekten muhafaza et. Bunların yeniden istikrarlı hale gelmesini nasip Amin. eyle. Amin. Ya Rabbi bu PKK'ya sen belalarını indirmeye başladın. Tamam eyle ya Rabbi. Amin. Bitirene kadar tamam eyle ya Rabbi. Süleyman Soylu Bakanımız Marta Nisan'a kadar oralarda yatacağım kalkacağım.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 Onları yanıtmaya, yanlışa sevk etmeye çalışanları yanlarından uzak eyle, Amin. bertaraf eyle, Amin. teşhir eyle, Amin. bu FETÖ belasını tarumar eyle, Amin. bitir götür ya Rabbi eserini dahi bırakmayıp izahle aleyle, PKK, PYD, YPG neyse bunların Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki ne kadar uzantıları varsa kahrumahu ferişane, ele başlarını yakalamak acil nasip eyle. Bütün belediyeleri, bütün yetkilerini ellerinden aldır. Ya Rabbeler. Ve bu hususta da milletimize metanetler, sabırlar, istikametler nasip eyle. Amin. Doğu Güneydoğu'daki Müslüman ehli sünnet Kürk kardeşlerimize yardım eyle. Nusretinle teyit eyle. Amin. Bu belayı başlarından bir an evvel kaldırıp onları hürriyet emniyet içerisinde eskisinden ziyade maddi manevi kalkınmakla müşerref eyle. Amin. Ya Rabbi, İslam vatanlarını da bölünmekten muhafaza eile. Amin. Allah'ım sen fazlul Doğu Türkistan'dan Filistin'e Yemen'e kadar nerede el-i zulme vuruyorsa mazlumleri aziz eyle. Amin. Mazlumleri halasa eyle. Amin. Zalimleri kahru perişan eyle. Amin. Allah'ım Mısır'da kardeşlerimiz de hapishanelerden halasa eyle. Amin. Bu Şiilere ya Rab'u bu hilali tamamlatma ya Rabbi. Amin.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 Faziletlerine naile eyle, zikirlerine, ibadetlene muvaffak eyle. Aynen. Kolaylıklar ihsan eyle, Aynen. gece namazlarında, ibadetlerimizde, derslerimizde bol bo boş, boş vakit, bereketli vakitlerle merzuk ile. Ya Rabbi, ömrümüzün çoğunu yaşadık ekseriyetimiz itibariyle. Fakat bereketsizlik oldu. Bundan sonra kalan ömrümüze bari hayırlı işler yapmak, hayırlı eserler bırakmak, arkamızdan hayırla yad edilmek, insanların hidayatine vesile olarak arkamızdan da manen yaşamakla bizi merzuk ile yarabbim manen ihya ile yarabbim amin diyen dillerine arzuya hümdene azad değil. amin amin bi hurmetullaha ve yasin amin böyle çalışırsanız Allah her eve sokacak Allah hidayetini her kalbe ilka edecek sizi vesile eylesin amin. işlerinizi rast getirsin hayırlı muratlarınıza nail eylesin bol boş vakitlerle müşerref eleyip dinine hizmette hepimizi istimal eylesin Allah'ım rızkımıza kefil oldun, bizi uğraştırma biciu ura shtur gönder, bizi bu hizmetle a muriscu, Allah a muriscu, Allah a muriscu, salli ve muriscu, ve, ve barik, salli. ala Allah muhammedin nebiyil Allah el habibil a muriscu, dualarımızın kabulü için hayırlı muratlarımızın husulü için bütün dinleyenlerin idiatine vesile olması için kainat efendisine sallallahu aleyhi ve sellem arz edilmek üzere buyurun essalatu vesselam aleyke ya resulullah essalatu vesselam aleyke ya habibullah essalatu vesselam aleyke ya Seyyid el evvelin ve el Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yassifûn. Ve selâmun alel murselîn. Velhamdülillâhi rabbil alemin. Bașta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, sahabe-i kirâmın, ehl-i beytinin ve etba'nın, ve silsile-i meşâikhimizin, ve İsmet babamızın, efendi babamızın, Şeyhul İslam İsmail Efendi vs. Şeyhul Şuyukul İslam'ın, Hazret-i Fatih'in, Yavuz'un, ve selât-i înal-i usbân'ın, şehit askerlerimizin, Ve bemejit, l-arin, Ve bizim geçmişlerimizden bemejit, bemejit, bemejit, bemejit, Fatiha. bemejit, bemejit, bemejit, bemejit, bemejit,